hazırlayan bir sunum çelenk bağra Merhaba, iyi haftalar. Hariçten sanat programıyla, Gezegenden Kültür Sanat haberleriyle karşınızdayım. Ee, birkaç hafta üst üste aslında İstanbul'da olacağımızı ama İstanbul'daki küresel ölçekli sergilere vurgu yapacağımı belirtmiştim. Geçtiğimiz hafta Pera Müzesi'nden bir sergiyle karşınızdaydım. Bu hafta ise Arter'de son haftasına giren bir sergi için Süreyya Evren'le söyleşiyor olacağım. Süreyya hoş geldin. Hoş bulduk. Birazdan görme biçimleri sergisinin senin de editörlüğünü üstlendi yayınına editör olarak katkıda bulunduğum bir sergi ve son haftasında yani 13 Ağustos'a kadar Arter sanat için bir alanda gezilebilecek uluslararası bir sergiden bahsediyor olacağız. Ama önce zaman zaman yaptığım üzere uluslararası e, bir sanat, misafir sanatçı programının duyurusunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok fazla vakit yok gerekli hazırlığı yapmak için. Paris'in köklü sanat kurumlarından site internasyonel dezar... Burada 20 yıllığına kiralanmış Türkiye'den genç ve yükselen sanatçıları ağırlayan bir misafir sanatçı programı var. 2009 yılından bu yana 31 sanatçıyı misafir etti. İKSV'nin koordinatörlüğünde organize oluyor. 2009 yılında ben de Fransa'da Türkiye mevsiminin artistik koordinasyonunu yürütürken... ...bir dernek olan Smith'in yöneticisi Banu Dicire ile işbirliğiyle oluşturduğumuz bir programdı bu. Amacımız 3 ila 6 aylık periyotlar arasında Türkiye'den sanatçıları Paris'te konaklatıp... Orada araştırma yapmalarına, yaşayıp çalışmalarına ve stedezar bünyesindeki diğer sanatçılarla, farklı disiplinlerden gelen sanatçılarla diyalog içinde olmalarına bir vesile olmaktı. O günden bugüne 31 sanatçı misafir edilmiş. Önümüzdeki yılın yani 2018 yılının misafirleri ise topluca belirlenecek. Şöyle ki 4 sanatçı ağırlanabilecek Türkiye'den. Bu da e, görsel sanatlar alanında deneysel film, tasarım, performatif sanatlar gibi farklı disiplinlerde çalışan herkese açık e, ve farklı periyotlar söz konusu Ocak, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Eylül, Ekim, Aralık gibi farklı dönemlerde üçer aylığına hangi döneme gitmek istediğinizi de belirterek Başvuru yapabilirsiniz 8 Eylül'e kadar 8 Eylül Cuma günü başvurunun son tarihi e, İKSV'nin web sitesinden gerekli detaylara ulaşabilirsiniz ama doldurmanız gereken bir başvuru formu var eğer deneysel film tasarım performatif genel olarak görsel sanatlarla uğraşan biriyseniz e, portfolyonuzu bir niyet mektubunuzu özgeçmişinizi İKSV'nin web sitesine iletiyorsunuz eğer e, Seçilirseniz de sizinle bir mülakat da yapılıyor ikinci aşama için o da 10 Ekim salı günü İKSV bünyesinde benim de dahil olduğum 7 kişilik bir seçici kurul. İçinde İKSV temsilcileri, Simit Derneği'nin temsilcileri ve bağımsız sanat profesyonelleri var. Onlarla bir mülakat sonucu önümüzdeki yıl e, aynı anda 350 sanatçıya birden ev sahipliği yapabilen, Müzik, görsel sanatlar ve sahne sanatları alanından gelen sanatçıları, dünyanın dört bir tarafından gelen sanatçıları e, tanımanıza da bir vesile olabilecek ve Paris'te üç ay yaşayıp çalışmanıza olanak verecek bir program. Kırk yaş altı sanatçılar için İngilizce'de Fransızca dillerinden birine hakim olmak icap ediyor ki orada hakikaten çalışıp e, bir şeyler üretebilin, bunun için gerekli diyaloğu iletişimi sağlayabilin ve dediğim gibi görsel sanatlar, deneysel film, tasarım ve performatif sanatlar alanından yapılabilir. E, ...biri olmanız icap ediyor. Site, de Enternasyonel Paris'teki bu misafir sanatçı programına... ...başvurmanız için ayrıntılar için de... ...İKSV'nin İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın web sitesine başvurabilirsiniz. Bu duyuruyu yapmış olayım zira 8 Eylül son tarihi başvurun... ...2018 programına katılacak dört sanatçıdan biri olmak istiyorsanız elbette. Şimdi gelelim hariçten sanatın bugünkü gündemine. Ee, Arter sanat için alan... Bir müze projeleri de var, yakın zamanda umarım birkaç yıl içinde bir müzede olacak, o da Arter adını alacak. Şimdilik hazırlıkları devam ediyor. Ama İstiklal Caddesi'nde uzun süredir hem kendi küratörler ekipleriyle hem de davet ettikleri misafir küratörlerle grup sergileri ya da solo sergiler üretiyorlar. İşte o sergilerden biri uluslararası bir sergi 2 Haziran'dan bu yana ziyarete açıktı. Görme Biçimleri size John Berger'ın aynı adlı kitabını hemen hatırlatmış olabilir. Zaten çıkış noktası olarak da bu kitabı alıyorlar. Süreyya da kendisi de bir yazar. Pek çok yayına çevirmen, editör ...bu yayın kurulu üyesi, danışman vesaire olarak da katkıda bulunmuş bir isim, bir sanat eleştirmeni... ...ve Art de editörü olarak hem kurumun içinden hem kurumun dışından söyleyeceği pek çok şey olduğunu tahmin ederek devam ettim. Süreyya'nın yakın zamanda bir kitabı da çıktı, yazarlının <gülüyor> ispatı <Evet. gülüyor> niteliğinde. Onu da buradan ben özellikle duyurmak istedim. Çünkü Süreyya oldukça mütevazi biridir, o böyle bir şey söylemez. Ama buluntu kitap, edebiyat ve gündelik hayat üzerine denemeler... Çünkü Süreyya Evren Sanat yazarlığının yanı sıra edebiyat alanında da ve kuram alanında da aktif bir isim 1977 İstanbul doğumlu ama yıllardır herhalde 20 yıldır falan bu alanda aktif olarak üretimi olan biri 1991'de ilk çalışmaları yayınlanmış buradan anlayabilirsiniz zaten romanı, öykü kitabı, şiir kitabı, denemeleri, derlemeleri, incelemeleri ve çocuk kitapları hatta var ama konumuz Artar'daki görme biçimleri sergisi onun hmm. buluntu kitap yeni insan yayın evinden çıkan edebiyat ve gündelik hayat üzerine denemelerini de edinip Kendi yazılarına da ayrıca bakabilirsiniz. Hariciden sanatta duyurmuş olalım. Şimdi son haftasına girdi. 13 Ağustos'a kadar e, izlemek mümkün. Keza sonra artar zaten bir sonraki sergisine Canan'a düzenlediği solo sergiye odaklanıyor olacak. E, Hı -hı. Serginin küratörlüğünü Montblanc Kültür Vakfı eş başkanları ve çok disiplinli küratöryal platform olarak tarif edilen R3 Oriented'ın kurucuları Sam Bardui ve Til Felrat üstleniyor. Evet. Vem ...sizin tabii ki yani Arter'in... ...misafir hı hı. küratörle çalıştığı ilk sergi bu değil... ...sıklıkla son dönemde farklı... E, ...yurt dışından ya da Türkiye'den farklı küratörleri... davet ederek sergiler yapıyorsunuz... Hı hı. ...ve sergi John Berger'ın... ...1972'de yayınlanan ve hepimizin... ...döne döne okuduğu... Hı hı. E, ...görsel kültür alanında... ...çığır açıcı bir metin olarak... ...bugün hala kabul etmekte... ...olduğumuz... E, ...bir kitaptan adını alıyor... ...ama hı hı. ne derece buna dayanıyor... ...belki bunu konuşmak gerekecektir... E, Bunu biraz sonraya bırakacağım ama görme biçimleri dünya çapında 33 sanatçının yapıtlarına ev sahipliği yapıyor. Hı hı. Bunların bir kısmı Türkiye'de ilk defa sergileniyor diye basın bülteninde belirtilmiş. Ve dönem olarak da bizim arterde görüş görmeye alışkın olduğumuz gibi sadece günümüz sanatı değil. Hı hı. Aslında milattan önce bin yıldan bile yapıtlar var. Hı hı. Günümüze kadar elbette uzanıyor. 70 yapıt, resim, heykel, fotoğraf, ses, film, projeksiyon vesaire Çok öyle bir çeşitlilik de var. Ee, ...sanatçıları da ben saymış olayım... ...onu aradan çıkartalım Süreyya... ...Gada Amer... ...Chris Bond... ...Ulis Cantagalli... ...James Kasaber... ...David Clairbout, Joachim M. Cortis... ...Ve Adrian Sondereger... ...İşbirliği... ...Hayri Çizer... ...Salvador Dali... ...Hans Peter Feldman... ...Andreas Kurski... ...Mona Hatum... ...Yepbe Hain... ...Paul ve Marlin Koz... Kıvade... ...Gustav Mertger... ...Şana Moulton... Vic Muniz, Grayson Perry, Valid Raad, Edward Frederick Wilhelm Richter, afilli bir isim, Fred Sandback, Markus Schinwald, Hasan Şarif, Cindy Sherman, Kim Chang Yul, James Turell, Kara Walker, James Webb, Frederick de Witt ve ismi bilinmeyen sanatçılar. Bunlar herhalde daha tarihi dönemdir. Prehistorik bir... evet. <gülüyor> evet, e, sanatçı. Evet preisterik dönemden sanatçılar hemen şuradan e, girelim mi e, görme biçimleri biraz da tabii hem iddialı e, bir Hı -hı. çıkış noktasına sahip böyle bir külliyat böyle bir kitaba e, bir sergin adını ve kavramsal çerçevesini dayandırmak Hı -hı. oldukça iddialı açıkçası küratörleri bu <gülüyor> anlamda takdir ediyorum. E, ve de şey e, diye belirtilmiş basın bülteninde e, izleyiciyi aşina olduğunu düşündüğü formları ve kavramları yeniden araştırmaya davet ediyor. Aynen hı hı. böyle yazılıyor Sergilen yapıtların her biri yeni bir gerçekliğin belirlemeye belirmeye başlamasına izin vermek üzere bizi ikinci kez bakmaya çağırıyor hemen seninle bu e, söyleşiden önce de konuştuğumuz bir yere çekeyim e, günümüzde hele böyle kalabalık sergilerde, bienallerde, müze sergilerinde aslında pek çok işin önünden şöyle o sürelerde hesaplanıyor. Evet. Ge Geçi veriyoruz. Ancak ilgimizi çekerse dönüyoruz. Belki onunla bir selfie çekiyoruz. Belki oturup izliyoruz hele video işlerinde ne kadarını videoların izlediğimiz oldukça sıkıntılı bir şey, tartışmalı bir alan. Sen izleyici olarak Ee, bunu ...bu konuda ne düşünüyorsun ve bu sergideki özellikle hangi işlerin önünde tekrar durdun... ...ikinci kere baktın ve bunu nasıl taktiklerle, nasıl Hı -hı. tekniklerle, nasıl hilelerle... ...sen buna çengel dedin, konuşmamızları evet. nasıl çengellerle başarıyorlar... ...bunun hakkında ne söylemek istersin? <gülüyor> e, küratöryal, küratöryal yaklaşımda iki şey sanki öne çıkıyor gibi geliyor... ...bir tanesi görme biçimlerinde e, alternatif bakışlar açabilmek için... İlk önce e, herhangi bir bakışı sağlamak, e, herhangi bir bakış yok mu denebilir. Bu biraz önce işte bahsettiğim Hı -hı. hız olayı e, ve bununla ilgili bütün araştırmalar e, çok küçük rakamlar veriyor malum. İşte iki saniye, üç saniye, beş saniye. E, bu sürenin de önemli bir kısmı etiket okuma, tekrar geri dönme Hı -hı. vesaire gibi. E, Mona Lisa'ya bakma süresi ortalama 15 saniye maksimum. ...olduğu bir zamanda... O da Mona Lisa'yı görebilirsiniz... ...çünkü herkes fotoğrafını çektiği için Mona Lisa'nın kendisini görmekte... Evet, ...bir öncekinin ensesine da olabilir... Evet. ...doğru... Ee, ...bu bu hız şeyi... E, ...aynı zamanda bir de performans düşüşü de ekleniyor... ...çünkü müzeye ya da sergiye girdiğiniz... ...ilk 30 dakikadaki... E, kuvvetiniz diriliğiniz daha farklı... ...sonra formunuz düşüyor... İlk 30 dakikadan sonra... E, ...bir yorgunluk artışı da var... ...yorgunluk biraz da bakmamaktan da olabilir... ...bu hızlı geçiş... E, ...yorucu kendi başına. Bakmamakla kasıt... ...hani... E, bir, ...birebir yoğunlaşma yaşanan... ...meditasyon denilen tırnak içinde... ...tarzda eserle ilişki... E, ...anlamında bakma. Dolayısıyla iki şey... ...derken kastettiğim şu, ilk önce bir... E, ...bir çengel atıp... ...ikinci kez bakma dedikleri... ...küratörlerin ama aslında bir anlamda... ...ilk kez bakmayı sağlama. Hı hı. E, yoksa izleyicinin... ...hani büyük sergilerde müzelerde kimi büyük grup sergilerinde özellikle e, mekanda bir akma davranışı var sonuçta e, kayıyor izleyici kayıp gidiyor e, ve hani duvar metinleri varsa biraz onlardan sekiyor ama bu gene bir kayıp gitme şeklinde Hı -hı. E, ilerliyor burada bu e, bu kaygan izleyiciyi tutacak e, bazı yüzeyler gibi düşünebiliriz bunları bunlar ne olabilir ben çengel Atma dediğim evet. tam da bu nasıl çengel atabiliriz diye de düşünen e, bunu sadece bu sergi içinde değil genel olarak nasıl atılabilir e, diye de düşünmeye çağıran e, bir yapısı var. E, dolayısıyla hani bu çarpa çarpa kesintisiz sergi duvarlarında yuvarlanmak yerine nasıl durulabilir? Bu durmalar da tabii hani duraklama anlamında değil ama gerekli bir zaman nasıl ayrılabilir? Bu nasıl sağlanabilir? Bunun için bazen ufak tefek oyunlar, hileler Yanıltmalar, göz boyamalar da olabilir ama bazen de ustaca yaratıcılıklar, daha kavramsal oyunlar ee, ve düşünsel olarak altını oyan, tersten çeviren, ...yeniden bakmaya çağıran... E, stratejiler devreye giriyor. İkisi bir örnek bir verebilir misin ikisinden de? Sergiyi görmeyenler ya da görüp de üzerine tekrar düşünmek ee, isteyenler için. Yani Grayson Perry'nin e, Günlerin Haritası herhalde kavramsal bir oyun için e, en hı hı. basit e, örnek. Ee, en temel örnek bu Ama e, şunu da söylemek lazım İzleyiciye hani çengel atma Dediğimizde işte e, Sanatsever sözü Mesela artık sevmiyoruz <gülüyor> Popüler değil ama e, Sevseydik şöyle diyebiliriz Sanatseverin sanatla ilgilenmesi için Sanat nasıl sunulabilir Kitaptaki yazılardan bir tanesi de e, Mary Ackley'in yazısı da hani e, Nasıl sergilemeyle ilgili bir yanında Hı -hı. var. Aslında orada da yaklaşımda yine biraz oydu. Kitabın içinde de. Ee, bir de şöyle bir şey de var. Bir bir sergiye girdiğinde serginin yani haz almakla sergiyi ele geçirmek serginin bütün bilgisine sahip olmak arzuları bazen çelişiyor. Ee, bu biraz önce bahsettiğimiz Mona Lisa deyince orada hırslı turist tavranışı da var tabii Hı -hı. yani. Hırslı turist de olabildiği gibi hırslı sanatsever de olabilir. Bütün serginin bilgisini alıp çıkmak isteyebilirsin. Görme biçimlerine gireceğim ve Alıp çıkacağım gibi bir şekilde de girilebilir bir yere. Ee, şimdi burada seninle daha fazla hani iletişim kurmak istediği için e, şu sorunla da karşılaşıyor diyebiliriz. Biraz güncel sanatın, onu aslında beraber konuşalım Hı -hı. isterim ee, senin de küratör olarak hani e, deneyimlerinde. Güncel sanatta şöyle bir sıkıntımız da belki de var. Sıkıntımı diyelim artık ne diyelim? eee Beşeri bilimlerle aşırı iç içe geçmiş söylemlerimiz var. Ee, ve bunlar kendine göre bazı uzmanlıklar gerektiriyormuş gibi görünüyor. Herhangi bir işle ilişkiye kurmak. Bunu daha da zorlaştırmak üzere elbette sanat jargonumuz, art speaker'ımız <gülüyor> vesairemiz var. Doğru. Ee, bazen hani e, mümkünse imkansızlaştırmak üzere. Ama diyelim ki onları atlattık. Ve daha e, sakin bir ses tonu yakaladık. O zaman da gene... Göndermelerin bilgisi, çok sayıda e, arka plan e, hareketi düşünsel anlamda. E, bütün bunları takip etmek için de ekstra emek talebi e, izleyiciden ya da sanatseverden neyse. E, bir çalışma talebi var aslında. Çalışma talebi karşılanmadığında da bir boşluk ortaya çıkıyor. Geriye bu... E, Çıkan bu boşlukta boş herhalde hemen kolayca reddetmeyi de beraberinde getirebiliyor zaman zaman Evet, yani o emek biraz böyle bir şantaj gibi de algılanıyor bazen. Yani ya o emeği bana verirsin ya da seni sanattan anlamaz ilan ederim gibi. E, bu böyle şantaj olunca res çekmeyle karşılıklı verilebiliyor. O zaman ben istemiyorum sanatı falan. E, zaten sanatında bir şeye benzemez. Bir, bir şey olabiliyor. E, bu bazen başka disiplinlerden, entelektüel insanlarda da gördüğümüz bir şey. E, Mutlaka. ...onun dışında daha uzaktan bakınca da gördüğümüz bir şey. Burada hani e, bir sebebi de işte bu çengellerin işe yaraması anlamında <gülüyor> şu olabilir. Bir beğenme otoritesi varsa eğer e, ufak tefek hileler e, bize bunu geri veriyor hafiften diye düşünüyorum. Görme biçimleri sergisinin oynadığı şeylerden bir tanesi bu. Mesela bu ikinci bakış denilen şeyde küratörlerin altını çizdiği bir nokta. Bir esere tekrar baktığında orada ilk başta görmediğin bir şeyin olduğunu görmen. Ya da orada olduğunu zannettiğin bir şeyin orada olmadığını görmen. Veya başka bir şey sandığının, başka bir şey olduğunu, ilk zannettiğinin y olduğunu fark etmen. İkinci bakışla sana bir hediyesi var. Yeni bir bilgi ve daha gerçek gibi gözüküken bir bilgi. Ama onun için de ilk bakışta senin ikinci kere bak... ...gerekman gerektiğinde bir şekilde... ...nüvesinin orada olması lazım herhalde. Evet, o nüveyi elbette hani... Kolay tü tüketemeyeceğin, hemen yanından basıp... ...geçemeyeceğin, senin böyle ilginin... ...dikkatini çekecek, merakını... Bir şekil, bir renk, bilmiyorum. bir şey olması evet, lazım. Evet. E, bu bir hani işte... ...şimdiki yaptığımız gibi metadata ile ...vesaireyle de zorlanabilir ama... ...oraya gidebileceği yol belli. Sonuçta... ...çıplak karşılaşma var. Hı hı. Orada çalışması lazım dediğin gibi. E, ve o ikinciyi çağırması lazım. Bu çağırdığında da hediye vermesi lazım... Ee, bu hediye de illa ki çok derin bir anlam değil ama aynı zamanda e, anlayabildiğin tarzı bir e, bir güven tazeleyen bir yanı da oluyor. Ee, diğer eserlere bakmak için de senin belki kondisyonunu arttırıcı. Ee, o anlamda hani işte e, şeydeki e, herhangi bir deseni görünce de burnu sana benzemiş. <gülüyor> oradaki kendine eminliği geri hissedebileceğin, benzemiş, benzememiş, olmuş, olmamış, geri hissedebileceğin bir e, küçük bir otorite damlatılması da var. O da e, bir taktik olarak hani sanki tartışmaya açılmış gibi e, geliyor bana. Biraz bu dertlerle oynuyor. Peki mesela seçilmiş sergideki bu prehistorik diyebileceğimiz yapıtlar... E, <gülüyor> ...nasıl seçilmiş... bu ...tam da bu bağlamdan yola çıktığın zaman... ...orada ee, çok ciddi küratöryel bir evet. davet var tabii o işleri için... ...bugünün sanatçısı belki bunu... Hı -hı. ...tam da bunu küratöryelin tercihin ötesinde... ...kendi sanat pratiği içinde de yapıyor olabilir... Hı -hı. ...izleyicinin... ...izleyiciyle işin ilişkisi adına... ...ama prehisterik dönemde acaba bu nasıl işlemiş... ...ya da küratörler o dönemden hangi işleri çekip... ...onlar da böyle bir yan görmüş? Ee, küratörlerin yaklaşımında... ...evrensel evrensel ve zamansız... ...bir sanata gönderme yapma... ...arzusu var... E, ...hatta güncel sanat... ...küratörü değil, güncel sanat küratörüyüz... <gülüyor> ...dedikleri de var... E, ...bu biraz da... E, ...çeşitli... ...söyleşilerinde falan da hani altın çizdikleri... E, ...sanatçı seçimlerinde... ...öncelikle belirli bir... E, ...formalistik diyorlar onlar... <gülüyor> hani, e, ...formla ilişkisi... ...güçlü olan... E, vurgusuyla ee, ve biraz da e, hüner üzerinden de bir teknik anlamda herhalde hüneri kullanıyoruz teknik değil mi? Teknik hakim olmak doğrudan Hı -hı. aslında ee, teknik hüner beceri Hı -hı. E, yapabilme yapan sanatçı daha doğrusu hatta yapan kişi olarak sanatçılar e, yı geri dönüşün de ya da en azından ona bir kapının açılmasının da arzusu var o e, bunu hani e, Zaten serginin kendisinde ortaya koyduğu gibi e, bu bu hüner e, kavramsal bir hüner de olabilir, düşünsel bir hüner de olabilir. Ora, ama ona e, dışında, bunun dışında e, doğrudan yapma edimine e, bir vurgu var e, ve burada da bir zamansızlık vurgusu da var. İnsanın yerine dair biraz da böyle e, bütün bu e, İlerleyen şeylerden, tarihlerden de kopmak için belki. Farklı zamanlardan, farklı yerlerden uyan eserleri yer verme tutumu var. Bu, hani hüner, eserle karşılaşma, yetenekle karşılaşma, yapmayla karşılaşma dediğimiz yerde gene söyleşilerinde ifade ettikleri bir şey var konuşulabilir. Hani aktivist sanatçısı Arşivci sanatı, dansa sanki buraya doğru bir yönelme var. Ki hani özellikle de arşiv, sanat şu, şu sıralar çok da konuşulduğuna göre. Ee, evet, çok... bien Biennale'ler Reyk özellikle ve kaldı ki müze sergileri de aynı şekilde. Evet, evet müze sergileri de. Hatta bir sözü işte hani şey dedikleri bir yerde var. Öyle işler ki bakınca ya gerçekten bir belge belgesel çekse daha mı iyi olurdu diyorsunuz dedikleri eee şeyler de var. Bunlar hep ipuçları nasıl bir görme biçimine doğru yönlendirmek istediklerine dair belki. De. Peki hemen o zaman görme biçimlerinden şey yapalım mı yani belki başta konuşmamız gereken Berger'den ama şimdi de konuşabileceğimiz? Evet yani oraya geçelim. Çok da bir vaktimiz kalmadı. Hoş. Ama hmm. yani bu hani Burgeon'ın 1977'de yayınladığı bir kitap. Üzerine çok Şey söylendi vesaire ama hiçbir zamanda hani kredisi, evet. kredisini yitirmedi üstüne bir şeyler eklendi tartışıldı ama dönüp dönüp hepimizin işte biraz önce işler için konuştuğumuz gibi ikinci kere okuduğumuz dönüp tekrar baktığımız bir metin var. Önümüzde senin de eminim çok kez okuduğun yararlandığın işte küratörlerinde iddialı bir şekilde e, sergiye adını verdikleri ve oradan yola çıktıklarını söyledikleri bir sergi kendileri sanatçıların dünyayı algılayışımızı yeniden şekillendirmek üzere formdan yola çıkan stratejilerini araştırıyor diye özetlemişler sergilerini hı hı. E, sen öncelikle Burcu'nun bu kitabını nasıl buluyorsun bugün bunun hakkında ne söylemek istersin ya da bu kitap sergi arasındaki ilişkiyi onların bu görme biçimlerini yani Berger'ın tarifiyle görme biçimlerini hı hı. nasıl ele aldıklarını düşünüyorsun? E, görme biçimleri iki açıdan çok e, küratörlerin yaklaşımında kendini gösteriyormuş gibi e, görünüyor. Bir tanesi e, sanata bakma edimini profesyonellerden alıp daha e, yayma tutumu e, dolayısıyla da sanatla o ilişkinin bahsettiğimiz çıplak ilişkinin ...aradaki söylemlerden... ...yaklaşımlardan kopartılması... ...daha birebir ilişkiler kurulmasına dönük bir... ...olasılık, bir davet sezmeleri... ...Börcür'den aldıkları şeylerden bir tanesi... ...ki bu da bir sürü... E, ...olası çengeli meşrulaştıran bir... E, ...alıntı Hı -hı. olmuş oluyor... ...diğeri de... E, ...sanat yapıtına baktığımızda... ...gördüğümüz şeyle ilgili... ...stratejilerin tartışılabilirliği... E, ...ve burada e, otomatikman... ...hani geleneklerin, siyasetin vesairenin devreye girmesi sanat ve sanat tarihininde mutlaka değil mi? ve bakışımızı Hı. belirlemesi ve dolayısıyla da bakışımız belirlendiğine göre de yeniden belirlenebilecek olması. Ee, tabii ki şeyler de var. Hani işte yeniden üretim mekanik vesaire Hı -hı. onlar da var ama onlar biraz daha arkadaki argümanlar gibi daha çok bunlar hani e, besliyor sergi gibi görünüyor diyebiliriz. Tabii hani şeyleri de e, konuşabiliriz. Biraz önce işte sen de dedin selfie çekiyorlar <gülüyor> vesaire. E, onlar Burjur'da yok tabii. Yetmiş gitariyle bir kitap. O ee, para paradigma değiştiren bir yanı var selfie'nin tabii bu açıdan. Hepimizin evet, yaptığı var. işe dair. Ve e, biraz önce bahsettiğimiz bir sergi... ...hani kaç saniyede geziliyor da da hala eksikler var. Çünkü e, şeyin araştırmasını da görmek istiyor insan. Kaçıncı saniyede selfie çekmeye karar veriliyor? Kaçıncı saniyede Instagram'a koymaya karar veriliyor... Ee, hangi rakamlar hangi, olabilir bunlar? Ne yani. tarz işlerle selfie çekmek? Ne tarz işlerde? Yani en iyi işle ya da size en çok dokunan belki en beğendiğiniz işle değil de selfie de size en iyi çevre yaratacak, en iyi fon yaratacak işlerle belki ne? çekmeyi tercih ediyorsunuz? Ee, ve şey de var. Hani küratörel açıdan bakarsak e, eserle yoğunlaşan bir meditasyon kuran bir izleyicinin bu ilişkiyi selfie ile ve Instagram'da taşlandırması mı için iyidir? Yoksa bunu yapmaması mı? <gülüyor> Her şey dozunda yitirsin. <gülüyor> dozunda <gülüyor> yoktu. Yani evet. bazı işlerle öyle serfiler çekiniyor ki yani keşke hiç hiç de diyoruz ama tabii ki sosyal medyada bir sanatçının işinin yer alıyor olması ya da bir sergiden karelerin yer alıyor olması da sanatçıların da küratörlerin de hoşuna gidiyordur. <gülüyor> bir geri bildirim olumlu bir geri bildirim olarak görülüyordur diye böyle bazı içkilerin üzerine yazıyor dozunda içiniz. <gülüyor> <gülüyor> dozunda serfileyiniz. Doğru yine. dozunda serfileyiniz. Peki zamanımız daraldı. Ee, Teknik Masadaki Robby'den uyarımı aldım. Kendisine teşekkür de ediyorum. Böyle bir serginin yayında çok önemli tabii. Yani görme biçimlerinden yola çıkarak oluşturulmuş evet. ve 33 uluslararası sanatçıya yer veren bir sergi de senin de editörlerinden biri oldu. Yani küratörlerle birlikte editörlüğünü Hı -hı. yaptığın bir de e, sergi kataloğu kitabı var. Bunda da güzel makaleler de var. Neler söylemek istersin bununla ilgili onu da duyurmuş olalım. sergi görme biçimleri Arter'de 13 Ağustos'a kadar devam ediyor. Hı -hı. Dolayısıyla bu hafta son haftanız Açık Radyo dinleyicilerine duyurmuş olalım. Ücretsiz bir sergidir. İstiklal Caddesi'ndeki Arter'de görebilirsiniz. Ama tabii ki kitap elimizde kalacak. Evet. Dolayısıyla biraz ondan da bahsedelim. E, kitap e, küreteriyel yaklaşımı sürdürüyor diye e, bakabiliriz. Yani e, sizi farklı görme biçimleri etrafında dolaşmaya ve olasılıkları tartmaya iten bir yanı var. Bunu hem e, eski e, Mısır'a e, bakarak, oraya nasıl baktığımıza bakarak... Daha sonra bütün bunları nasıl sergilediğimize, resimleri nasıl yan yana koyduğumuza bakarak ele alan yazılar var içerisinde. Hem de bu sergiden e, eserler var. Ama toplamda temel meselesi, ortaya çıkan görüntü hani e, bir açıklık doğrudan size sergiyi açıklamaktan çok e, açıklık yaratmak üzerine. Tamam Süreyya Evren'le birlikteydik. Süreyya İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Daha Şöyle. konuşacak çok şey var elbette. Hariçten Sanat programında ben programcınız Çelenk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Evet. Hariçten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Selen Sarıoğlu'na teşekkür ederiz. <Gülüyor> Kainatın tüm seslerini...